210 numaralı konu Hazreti Ebubekir'in Hazreti Peygamber'den ısrarla ortaya çıkıp halka açıkça İslam'a davet etmesini istemesi ve bu yolda halka hitap etmesi. Hazreti Peygamber'in ashabı toplanmıştı. O sırada 38 kişiydiler. Hazreti Ebubekir Hazreti Peygamber'e ortaya çıkıp halkı açıktan İslam'a davet etmesi için ısrar etti. Hazreti Peygamber "Sayımız azdır." dediyse de Hazreti Ebubekir ısrarında devam etti. Nihayet he peygamber çıktı ashabı da mescidi din çeşitli yerlerine dağılarak yakınlarının aralarına katıldılar, bu sırada Hazreti Ebu Bekir ayağa kalkarak halka bir hutbe okudu, Hazreti Peygamber de oturmuş onu dinliyordu, bunun üzerine müşrikler, Hazreti Ebu Bekir'e ve diğer Müslümanlara saldırıp dövdüler, Hazreti Ebu Bekir'i o kadar çok dövmüşlerdi ki sonunda baygın düştü, özellikle kötülüğüyle meşhur olan Utbe bin Rabia altı çivili ayakkabılarıyla yüzüne vurmaya başladı, sonra karnına çıkıp tepeledi, öyle ki Ebu Bekir'in yüzü tanınmaya Hale gelmişti, bunu duyan oğulları koşarak gelip müşrikleri uzaklaştırdılar, Ebu Bekir'i bir elbiseye sararak evine götürdüler, onun ölmeyeceğinden emin olduktan sonra mescide geldiler ve dediler ki, Allah'a yemin ederiz ki, Ebu Bekir ölecek olursa, biz de Utbe'yi öldüreceğiz, sonra tekrar Ebu Bekir'in yanına dönüp, Ebu Kuhafe ile birlikte onu konuşturmak için akşama kadar uğraştılar, Ebu Bekir akşama doğru konuşabildi ve hemen, Allah'ın peygamberi nasıldır, diye sordu, bunun üzerine sen onun yüzünden bu felakete uğradın, buna rağmen onun için üzülüyorsun, diye azarladılar. Annesi Ümmülhayır'a da, ona bir şeyler yedirmeye çalış, deyip ayrıldılar. Ümmülhayır, Ebu Ebubekirle baş başa kaldığında ona bir şeyler yiyip içmesi hususunda çok ısrar etti. Ebu Bekir ise devamlı olarak, Hazreti Peygamber ne oldu, diye soruyordu. Annesi, andolsun, benim arkadaşın hakkında bir bilgim yok, dedi. Ebu Bekir, o halde, Hattab'ın kızı Ümmü Cemil'e git, Hazreti Peygamber'i ondan sor, dedi, o da Ümmü Cemil'e geldi, ve dedi ki, Ebu Bekir senden Muhammed'in durumunu soruyor, Ümmü Cemil, korkudan, Muhammed'den haberim yok, eğer istersen seninle beraber oğluna gidelim, dedi, Ebu Bekir'in annesi bu teklifi kabul edince, Ümmü Cemil onunla beraber Ebu Bekir'e geldi, onu ölüm derecesinde ağır hasta olarak görünce, bir çığlık atarak, Allah'a yemin ederim ki, sana bu yara ve bereleri açan bir kavim kesinlikle fısk ve küfür ehlidir, ümit ederim ki Allah senin için onlardan intikam alsın, dedi Ebubekir Hazreti Peygamber nasıl diye sordu Ümmü Cemil annen burada deyince Ebubekir annemden çekinme ondan bir zarar gelmez deyince Ümmü Cemil Hazreti Peygamberin durumu iyidir dedi Ebubekir o şimdi nerede diye sordu Ümmü Cemil Erkam bin Erkam'ın evindedir dedi Ebubekir Allah'a ahdim olsun ki Hazreti Peygamberi görmedikçe yemek yemeyeceğim su içmeyeceğim dedi onlar ortalık sakinleşinceye kadar beklediler sonra Bekir'i aralarına alarak Hazreti Peygamber'e götürdüler. Ebu Bekir Hazreti Peygamber'i görünce hemen onun boynuna sarıldı ve öpmeye başladı. Oradaki Müslümanlar da Ebu Bekire sarılıp onu öpmeye başladılar. Ebu Bekir, Hazreti Peygamber'in kendisi için üzüldüğünü görünce, anam babam sana feda olsun, ey Allah'ın Resulü, O fasın yüzüme vurmasından başka bir şeyim yok. Bu benim annemdir. Çocuklarına çok iyi davranır. Sen ise mübareksin. Onu Allah'ın dinine davet et ve hidayet vermesi için Allah'a dua et. Belki Allah. Allah onu, senin vasıtanla ateşten korur, dedi, bunun üzerine Hazreti Peygamber önce dua etti, sonra Ümmül Hayr'ı İslam'a davet etti, Ümmül Hayr de Müslüman oldu, Ebu Bekir hanımı ve annesi Hazreti Peygamber ile beraber Erkam bin Erkam'ın evinde bir ay misafir kaldılar, Müslümanlar o zaman 39 kişiydiler, çünkü Hamza bin Abdülmuttalip de Ebu Bekir'in dövüldüğü gün Müslüman olmuştu.